Muhterem efendim, öğrenci rehberliğinde öğrenci ve rehberin mizaç ve fıtrat farklılıkları iletişimi zorlaştırabiliyor. Mizaç ve fıtrat farklılıklarını aşabilmek için neler tavsiye edersiniz? Her insan bir diğerinden farklıdır yani. Mizaçlar birbirine yakın bile olsa farklıdır. Hiçbir insan mizaç bakımından birbirine benzemez. Yüzleri benzemediği gibi gözleri benzemediği gibi yani irisle insanları değerlendirseler o gözlerin iris tabakası bile kaç milyon insan gelmiş geçmiş o kadar hepsi birbirinden farklıdır. Ama bu farklılıklar içinde müşterek noktalar da az değildir. İşte o müşterek noktaları nazarı itibara alarak şeriat müşterek bir kısım kurallar vaat etmiştir yani. Mesela herkes namaz kılsın diyor yani. Namaz benim mizacıma ters geliyor bana başka bir şey söyleseniz. Cimnastik gibi bir şey öyle değil demek senin farklı mizacın da olsa ama o mizaç namaza açık yani. Oruç demiş. işte, oruca o mizac açık demiş yani. Zekat mal kazanacaksın, kazanmaya açık. Aynı zamanda Allah için infak ona da açık yani. Üleyse ve mimvaretna ummüfuk. Umumidir yani, umumi kural. Bu açıdan bazı şeylere bakarken işte bu müşterekler faslı, müşterekler açısından bakmak lazım. Rehberlerin, râitlerin yaptığı şey de enbiya zam efendilerimizin yaptığı şeyden farklı değildir. Yani enbiya yaptığı şeyleri yapıyorlar. Onlar rehberdir. Nitekim rehber tabi üstad da kullanıyor. Muktedai kül, rehber ekmel diyor yani. Umumun iktida ettiği zat diyor. Ve aynı zamanda arızasız, kusursuz, mükemmel bir rehberdir diyorum için. Öyleyse günümüzde böyle az çok yani bir pansiyonda ve yurtta rehberlik yapan insan kocaman bir okulda rehberlik yapan bir insan, bir komplekste rehberlik yapan bir insan. Bunların hepsi belli ölçüde rehberdir. Ve Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu olarak günümüzde bu farklı, birbirinden büyük, ileriye gittikçe daha da büyüyen, bu müesselerde rehberlik yaptırdığı insanlara aynı zamanda en üst seviyede rehberlik yapabilme imkanlarını, yolunu da bahşetmiş. Yani siz bir yerde 3-5 tane insanı idare eden bir insan görünce Bakıyorsunuz ki 3-5'i aşkın bu. Bu defa 10 on insanla onu meşgul ediyorsunuz. 10 insanla alakalı istihdam ediyorsunuz. Bakıyorsunuz onun da aşkın. Bakıyorsunuz daha geniş daire de aşkın. Yani test ediyorsunuz siz onu. Kabiliyetini öğreniyorsunuz onun. Aynı zamanda o da kabiliyetini geliştiriyor yani. Yavaş yavaş açılıyor. Mesela birkaç kare arz edeyim ben. Bu dönemde bir talebe talebi olur diyelim emsileye başladınız, emsileyi okuyorsunuz. Binaya çıktığınız zaman emsileyi alttaki insana okutursunuz siz. Maksuda çıktığınız zaman binayı okutursunuz. Caminin mensubatına geldiğimiz zaman kafiyi okumadım. Misardan sonra hoca camiye başlattı. Çünkü benden iki sene evvel gelenler cami okuyacaklardı. Okuma dedi sende Metni sonra cami okurken ezberlersin dedi hoca. Camiye başlattı. Cami'nin yarısına geldiğim zaman ben başını mensubata kadar belki 20 defa müzakere ettirdim. Hatta hocaya şikayet ediyorlardı. Eline kitabı almıyor. Haşiye'de şu var diyor, bu var diyor. Ben 20 defa okuttum onu onlara. Yani aynı yaştaki insanlara ben 2 sene, 3 sene hocalık yaptım. Ölü oluyordu yani. Dolayısıyla insan mezun olduğu zaman icazet alma, hoca yazıyor yani okutabilir mi dersleri? Mezun olduğun zaman sen o dersleri zaten 50 defa takrir etmişsin. Anlatıyorsun falan yerde bu mesele şöyle anlatılır, filan yerde şöyle anlatılır. Öyle kitaba bakıp söyleme değil yani mesele. Gerçi biz hadis okurken hep kitaba bakıyoruz. İrfan Bey de bana diyor ki, sen hep böyle diyordun ama gördüğümüze göre hocam hep kitaba bakarak söylüyordun bu. Böyle biz üniversitede böyle yaparsak bizi dinlemez o talebede bana. Bu farklı bir şey yani o. Kocaman hadis külliyatının. Hatırında da tutamazsın. Bir de şerhe okumak lazım yani. Şerhe bakmak lazım. Bunun gibi yani o şeyi yapıyor, o KS'yi yapıyordu öyle. Öyle mükemmel bir şey yetişiyordu. Yani arkadaşların bu işlettikleri sistem içinde bana göre daha iyi muallim yetişiyor. Daha iyi rehber yetişiyor. Yani test ediyorlar. E bu insan bir yerde istidadı ve kabiliyeti geliyor, noktalanıyor yani. Bir yurdu aşamaz bu. Kalıyor orada. Yani ömür billah o yurtta istihdam ediliyor. O kalıyor orada. İyi bir şey bu. Ama eğitim sistemi bizim bozuk aslında. Çok mükemmel insan yetiştirdiği söylenemez. Şimdilerde herkes sorguluyor onu. Değiştirmenin peşindeler. Evet. Şimdi rehberlikte de eğer bir insan bu ölçüde böyle değişik kademelerden, eskiler haddelerden geçerek derlerdi halk ifadesiyle feleğin çemberinden geçmelerdir. Birkaç defa feleğin çemberinden geçerek, birkaç defa düşerek doğrularak, birkaç defa düştükten sonra alternatifli doğrulma yollarını keşfederek bir insan belini doğrultabiliyorsa Allah'ın izni inayetiyle, o rehberliği de rahatlıkla götürebilir. Yani bir rehberin durumu söz konusu, iki rehberlik yapılan insanların durumu, o insanlarda da esas ufaslı müşterekler önemlidir yani. Zannediyorum onlara hitap ederek, onlarla onu ele alarak eğer vazifesini tam yaparsa büyük ölçüde problem çözülmüş olur. Ama yine de şöyle bir mülazam olmuş. süresinden belki ilk arkadaşlarımız Rıdvan Beyler de bilirler. Hep bu mülazamı ifade ederdim onlara. Bana göre bir idareci, yani 100 kişiyi de idare ise hemen böyle 3-5 gün içinde avucun içindeki çizgiler gibi idaresi altında bulunan insanları tanıyamıyorsa şayet idare edemez onlar. O da kendisini o işe vakfetmesine bağlı. Hangi müessese olursa olsun orada idareye talip olmuş veya idare vazifesiyle tavzif edilmiş bir insan hemen emrinin altında çalıştırdıkları reayesini veya tebaasını neyse orada memurlarını Avucun içindeki çizgiler gibi tanıması lazım. Bakışlarından, tavurlarından, davranışlarından, ekzantriğini kullanmasından yani ne kadar açık kullanıyorum bunu, ne kadar yolun ortasında yürümeye kendini bağlamış buna tanımazsa idare edemez. Şahsları çok iyi tanımak lazım. Kimisinin bedeni ve cismani zaafları vardır. Kimisinin şunun bunun malında gözü vardır. Kimisinin fanteziye, lükse zaafı vardır. Kimisi işte kaçar başka yerlere gider. Kimisi onun oyun merakı vardır. Bunların hepsini bilmeniz lazım ki rahat kontrol edebilirsiniz. Ve sonra o zaaflara göre her gün bir reçete sunabilirsiniz. O reçeteyi sunmanın yolları vardır. Ya dersin içinde işlersin onu veya o zamanlar mülin yaptığı gibi tehzib ahlak dersi falan. Belki öyle bir şey yoktu ama huzur dersleri vardı Osmanlı'da. Padişahlar bile kendi huzurlarında o derslerin icra edilmesini isterlerdi. O huzurda ders verebilecek insanlar gider, huzur dersleri yaparlardı orada. Seviyeli bir dersler aldı. Yani enderun üstü bir ders oluyor bunlar. tehsib ahlak dersi onun içine sıkıştırır, anlatırsınız yani. Bugün müşahede ettiğiniz üç beş tane problemi o şeyin içine sıkıştırır, anlatırsınız ki bu üslupta Efendimiz'in durumudur. Hiçbir zaman münhasıran kusurları görerek, kusurların anatomisini ve kusurlunun genel durumunu orada ortaya koyarak onu mahcup etme yoluna gitmemiştir. Halkın içinde o biliyor onları. Burada işte 30 tane insan var, 40 tane insan var, 3 tanesinde bir problem var yani. Bunlar bir araya gelince Lavali yaşıyorlar. Burada onların içinde o meseleyi sanki falan oldu filan yani. Orada üstü kapalı o meseleyi anlatır. İstidadı varsa alır o. Mübli de alır onu. Onu mahcup etmez, rezil etmez onu orada. Bu Efendimizin üstu buldur aynı zamanda. Şimdi o kusuru, eksi, o yediği giderme de böyle usulünce olmalı. Üstadın hassasiyette vurguladığı gibi perdeyi yırtmamak lazım katıyan. Belki perdeyi yırttıktan sonra ne zaman perdeyi yırtacaksınız? Artık bir daha seninle onun arasında perde olmayacak şekilde yırtarsan yırtarsın yani onu. O ölürken eğilip Kulağına diyeceksin ona sen, sen şusun diyeceksin Final İşte gidecek öbür aleme. Veya ilelebe senden ayrılıp gidecek o zaman dersin diyeceğini, içini boşaltırsın ona. Dersin yüzüne kıyabında bir şey konuşmasın. Kıybet olur o. Elden geldiğince beraber hala bir şeyi götürüyorsanız müşterek yani hepinizin eli bir şeyin altındaysa, bence onları hiçbir zaman mahcup etmemek lazım, utandırmamak lazım, elden geldiğince. Dengeli rehberlik böyle olmalı, kanal tacizhanemce. Evet, bu da işte dediğiniz gibi o farklı mizaçları mezakları, meşrepleri görme tanıma filan, zaafları gaziyede görme tanıma olur. Onlardaki istidatları değişik, hatta o olumsuzluk nüvelerini böyle nasıl olumlu hale çeviririz filan. Üstadın mektubatta ifade ettiği gibi. mesela insana hırs verilmiştir ama onu rızayı ilahi tahsile çevirme nasıl olur yani? Adamda hırs hissi var. Biz onu çevirelim de Allah rızasını tahsilde haris olsun. Efendimiz haris diye. Harisun aleykum diyor. Yani sizin imana girmeniz mevzunda Adeta kendini öldürecek kadardı o mevzuda. Çünkü Kur'an-ı Kerim iki yerde "Laleka wa khuln neredeyse kendini intihar edeceksin diyor. Bu kadardı. Öyle bir şey olunca sonra Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem onu dengeliyordu, ayarlıyordu, kanalını buluyordu, onu öylece değerlendiriyordu. Mesela kıskançlık var yani, kıskanılacak şey vardı yani. Ben kendi meselelerimi kıskanırım. Kendi değerlerimi kıskanırım hakikaten. Birileri onlara tutunarak bir yere gidiyorsa, niçin ben bunları ettim derim yani. Milli değerlerim, onlara saygılı olurum. Mesela tuğli emel falan işte bunlar. tevehüm ebediyet gibi şeyler var. E, demek ben de öyle bir his var. O zaman ben onları gerçekleştirme esas yoluna bakar, yönelirim. Yaşlanmanın önünü alamadığıma göre, ölümün önüne alamadığıma göre. Öyleyse ben ölümden sonra onlara ulaşabileceğim bir yolu bulmalıyım yani. Onu da o istikamete değerlendirmeli. Yani insanlardaki olumsuz gibi görülen o türlü istidatları bile iyi yönlere yönlendirmeli. Evet. Ve diğer taraftan işte onların insan üzerinde fena tesir yapmalarına meydan vermemeli diyor. Fakat bütün bunlar o çırakları keşfetmeye bağlıdır. Hatta bazen bir rehber bir çırağı keşfedemeyebilir. Biz o teke ve zaviyelerin işlediği dönemde, kaçamak da olsa işlediği dönemde hep şunları duyardık. Yani bizzat birine geliyor, diyelim ki bir mürid olarak bizzata bir mürşide intisap ediyor, meşgul oluyor yani. Hatta mürid olabilmek için evvela talip olmak lazım yani. Talip istadın ortaya koyunca ona belli ölçüde bir ders verilir, yeniden test edilir yani. Bu sonra Süluk'e doğru yürür yani salik olmak için yürür. Sonra Süluk içinde müntehye olur, vasıl olur ama hep zata bağlı götürül meseleyi. Hemen öyle çarçabuk herkesi mürit yapmazlar yani. Çünkü mürit iradesini ortaya koyan, iradesinin hakkını veren, iradesinin arkasında duran insan demektir. Bakarlar, test ederler öyle. Onu oraya korlar. Geliyor, intisap ediyor, uğraşıyor yani. Bütün kabiliyetlerini ortaya koyuyor. Öyledir zaten. Mesela bana bir zat ders verirken dedi ki sana 500 tesbih veriyorum. Şunu çek dedi yani. Bana o kadar verdi. Bir başkası baktı beni süzdü tepeden tırna. Şu kadar yap dedi bana. Bunlar biraz istada kabiliyete göre ne kadar götürürsen biraz ona göre yapıyorlar onu. Keşfediyorlar. Fakat bir türlü bazı problemleri var aşamıyor onu. Hep şöyle yaparlarmış onlar. Oğlum... ''Benden alacağım bu kadar, senin nasibin bende değil, sen falan zata git.'' derlermiş. Burada hem böyle bir hazmi i nefs var, hem de bir diğer kamlık var, gam değil. Daha ziyade başkalarını öne çıkarma gibi bir şey var. Hem de bir insanın ne pahasına olursa olsun kurtarma azmi ve cehdi var. Bunu çok rahatlıkla yaparlarmış. Bunu bir hoca da yapmalı bence. E biz nasıl yapacağız? Beni bir yer bir okulun başına koydular veya bir yurdun başına. Bir yerde ya bir idarecilik verdiler ya bir rehberlik verdiler. Nasıl yapacağım bunu? Ben baktım ki başa çıkamıyorum. Biriyle görüşürüm çok rahatlıkla. Şöyle problem bir insan var. Şu türlü problemleri de var. Problemi halletmeye matup problem üzerinde durmak kıymet değildir. Merci ise insan. Orada da o tavziyi antiparantizaz edelim de böyle ulu orta herkes falanın kusuru var onu konuşabiliriz demesin Merci ise bir insan ona problem götürecek elbette idarecidir, şudur budur, söz kesendir. Son söz onda bitiyordu. Ben bu insanla başa çıkamadım yani. Çok hakikaten başımıza artan insanlar olmuştur, talebeler olmuştur. Başa çıkamamışsındır. İstişare dersin yani buna. Ne yapayım ben dersin. Eleman dersin yani. İstişare edersin. Bir akıl verirler onlarda size. Yani falan meşgul olsa daha iyi olur derler. Falan arkadaşı katalım daha iyi olur derler falan. Onunla meşgul olsun daha iyi derler falan abi. Meşgul olsun halktan falan insan meşgul olsun daha iyi olur derler. İşte kendi mesleğimiz içinde de zannediyorum bunu böyle uygulamak mümkündür. Uygulayabiliriz bunu böyle. Onlar dervişlerini gönderiyorlarmış. Hoca talebesini gönderiyormuş. Zayı olmaması için. Bir hocaya karşı günah geliyor. Hatta şunu da söylerlerdi. Dersten evvel esas talebelere talimel mutalim Onu Orada talebe olmanın, dersin aynı zamanda talebeliği devam ettirmenin adabı erkanı var. Evet. Derlermiş ki bir hocayla karşılaştığında kaç talebenin katilisin sen derlermiş. Yani o gelmiş, Rahile-i önüne oturmuş. Ama bir baltaya sap olmadan ayrılıp gitmiş ve zayı olmuş. Buna cinayet nazarıyla bakarlarmış, katil diye. E sen yetmedin, boyunu açtı o senin. Birini havale etme imkanı da yok muydu canım? İnsanlar borçlanıp da havale ediyorlar. Kefalet, vekalet bir de havale var bildiğiniz gibi muamele bahsinde. Havale ediyor, ben başa çıkamadım, bununla sen başa çık diyor. Niçin onun kanına girdin, neden kıydın ona? Derlermiş. Bir mürid için de aynı şey söylenilebilir. O zaman sizin mektebinizde, yurdunuzda, pansiyonunuzda, burada size derler yani, neden falan insan zayi oldu, neden onun kanına girdiniz, neden ona kıydınız? Derler. Cenab-ı Hak kimsenin kanına girme durumuna düşürmesin bizi. Elimize düşen insanlara Faydalı olmaya bizim muvfakasın şu an.